Zor günlerin adamı, sadık insan, peygamberin kendisinden sonra Ebu Bekir'i bıraktığının işaretleri. Murat Müslihan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra halifenin kim olacağı konusunda çok açık bir ifade kullanmamıştır. Şayet net bir ifade kullanmış olsaydı vefatından sonra sahabe bu konuyu kendi aralarında tartışmazdı. Her ne kadar açık bir ifade kullanmasa da birçok hadiste kendisinden sonra Ebu Bekir'in halife olmasını istediğine dair bazı beyanlarda ve uygulamalarda bulunmuştur. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah hastalığı esnasında bana şöyle dedi. Bana Ebu Bekir'i ve kardeşini, onun oğlunu çağır. Onlara bir şey yazdıracağım. Zira birilerinin temennilerinin olmasından ve herhangi birinin hilafete ben daha layığım demesinden korkuyorum. Allah da, müminler de Ebu Bekir'den başkasını kabul etmez. Cübeyr bin Mutim radıyallahu anh babasından şöyle rivayet eder. Bir kadın Nebi'nin yanına geldi ve Nebi ona daha sonra tekrar gelmesini söyledi. Kadın ona, gelir de seni bulamazsam ne olacak dedi, sanki onun ölümünü kastediyordu. Nebi, beni bulamazsan Ebu Bekir'e gidersin dedi. Abdullah bin Zema radıyallahu anh anlatıyor. Nebi'nin ölüm döşeğinde hastalığı şiddetlendiğinde ben bir grup Müslümanla onun yanındaydım. Milal onu namaza çağırınca Resulullah birine söyleyin insanlara namaz kıldırsın dedi. Abdullah bin Zema çıktığında Ömer'i insanlar arasında gördü. Ebu Bekir ise ortada yoktu. Ömer'e ey Ömer kalk ve insanlara namaz kıldır dedim. O da öne geçti ve tekbir aldı. Nebi onun sesini işitince Ebu Bekir nerede diye sorarak Allah ve Müslümanlar bunu reddeder, Allah ve Müslümanlar bunu reddeder dedikten sonra Ebu Bekir'e birini gönderdi. Ömer bu namazı kıldırdıktan sonra Ebu Bekir geldi ve artık namazları o kıldırdı. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh anlatıyor. Nebi hastalanıp da hastalığı şiddetlenince Ebu Bekir'e söyleyin insanlara namaz kıldırsın dedi. Bunun üzerine Ayşe o yufka yürekli bir insandır. Senin yerine geçip namaz kıldıramaz dedi. Başka bir rivayette Ayşe radıyallahu anha şöyle der: Hafsa'ya dedim ki, ona Ebu Bekir senin yerine geçerse ağlamaktan sesini kimseye duyuramaz. En iyisi Ömer'e emret de o kıldırsın desen. O da dediğimi yaptı. Bunun üzerine Resulullah sus. Siz Yusuf'un yanındaki kadın gibisiniz. Ebu Bekir'e söyleyin, namazı o kıldırsın. Not Nakiller Muhammed el-Mısri'nin hayat Sahabe kitabından alıntı yapılmıştır. Öncüler her zaman önceliklidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ne kadar açık bir şekilde kendisinden sonra Ebu Bekir'in harife olması gerektiğini söylemese de hadislerden anlaşıldığı üzere isteği bu doğrultudaydı. Çünkü Ebubekir radıyallahu anh bu dabaya en çok hizmet eden kişiydi. Canıyla, malıyla ve ailesiyle her zaman peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında olup ona destek verdi. Zor zamanlarda birilerinin yaptığı gibi onu terk etmedi. Bundan dolayı da Allah Resulü kendisinden sonra onun harife olmasını istiyordu. Fedakarlıkları, hizmetleri çok olan kişileri diğerlerine tercih etmek hem şeran hem de aklen olması gerekendir. Çünkü bu adaletin gerektirdiği bir şeydir. Adalet, herkese hak ettiğini vermektir. Bu sebepten ötürü Allah subhanallahu ve Teala kitabında, Resulü de sünnetinde her zaman önce olanları diğerlerine tercih etmiştir. Kur'an ve sünnetten bazı örnekler zikrederek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayalım. Allah subhanallahu ve Teala şöyle buyuruyor. Elbette içinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar daha sonra harcayıp savaşanlara eşit değildir. Onların derecesi sonradan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı vaat etmiştir. Allah'ın yaptıklarınızdan haberi vardır. Hadid Suresi 10. Ayet Ayetten anlaşıldığı üzere Mekke'nin petinden önce özellikle de Hudeybiye'den önce harcayan ve savaşanlar, petihten Hudeybiye'den sonra savaşan ve harcayanlardan daha faziletlidirler. Zira kutsal çağrının açıktan yapılmaya başlandığı dönemle Hudeybiye arasında birçok önemli olay yaşanmıştır. O yıllarda müşriklerin Müslümanlara yönelik baskı ve işkenceleri nedeniyle Habeşistan'a yapılan iki hicret, zulüm belgesi ve genel boykot, Taif hadisesi, Akabe biyatı, Medine'ye hicret, Büyük Bedir gazvesi, Uhud gazvesi ve bazı Müslüman büyüklerinin şehitliği, Raci ve Maone kuyusu faciaları, Asab Savaşı ve arada yapılan birçok seriye ve gazbelerin İslam ümmetinin omurgasını oluşturan öncü neslin oluşumunda kuvvetli bir etkisi ve katkısının olduğu şüphesizdir. Bu süreçte Müslüman olup davanın yükünü sırtlayanlarla baştaki debenin Kızıldeniz sahilinde, sondakinin ise Kahire'den çıktığı ganimet kervanlarının Medine'ye yöneldiği dönemde Müslüman olanların dereceleri ayetin de delaletiyle elbette bir olmaz. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın yanında oturuyordum. Baktım ki Ebu Bekir elbisesinin eteklerini dizleri görünecek kadar kaldırmış olarak geldi. Resulullah dedi ki, bu arkadaşınız biriyle çekişmiş olmalı. Ebu Bekir selam verdi ve şöyle dedi. Ömer'le aramızda bir şey geçti. Üzerine yürüdüm, sonra pişman oldum. Kendisinden af diledim ancak kabul etmedi. Onun için koşup sana geldim. Bunun üzerine tam üç kere ey Ebu Bekir, Allah seni bağışlasın dedi. Bilahare Ömer pişman olup özür dilemek için Ebu Bekir'in evine geldi. Dedi ki, Ebu Bekir evde mi? Hayır, dediler. Bunun üzerine hemen Resulullah'a geldi. Resulullah'ın yüzü öfkeden dolayı iyi görünmüyordu. Bu hal Ömer'i korkuttu. Hemen diz çöküp şöyle dedi. Ya Resulallah, ben kalbimden iki kere vuruldum. Bunun üzerine Resulullah iki kere şöyle buyurdu. Allah beni size peygamber olarak gönderdi de başlangıçta bana sen yalancısın dediniz. Ama Ebu Bekir o doğru söylemiştir dedi ve gerek canı gerekse malıyla bana yardımcı oldu. Bu arkadaşımı rahat bırakacak mısın? Allah Resulü'nün bu sözünden sonra ona artık hiç eziyet edilmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a ilk olarak giren ve her halükarda kendisini ve getirdiklerini tasdik eden Ebu Bekir'i Ömer radıyallahu anhuma gibi bir sahabeye takdim etmekte faziletli olduğunu beyan buyurmaktadır. Buna benzer bir başka örnekte Ayşe radıyallahu anha validemizden nakledilen şu hadistir. Resulullah'ın hanımlarından hiçbirisini Hatice kadar kıskanmadım. Aslında onu görmüş de değilim ama Resulullah durmadan onun adını anardı. Çoğu kez koyun kestiğinde ondan bir parça kesip ayırır ve Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen ona şöyle derdim. Sanki dünyada Hatice'den başka kadın yok. O da onun gibisi var mıydı? O şöyleydi, o böyleydi, çocuklarım ondan olmuştur, derdi. Tevhid davetinin açıkça yapılmaya başlandığı ilk dönemlerde bu kutlu çağrıya icabet edenlerin Nebi'nin gönlündeki yeri ve değeri her daim müstesna olmuştur. Ömer radıyallahu anh devrinde de bu örnekleri görmek mümkündür. Fetihten sonra Müslüman olmuş Mekke eşrafı da çocuklarıyla aynı mecliste bulunmalarına rağmen eskiden köle oldukları halde davete ilk icabet ederek Müslüman olanları diğerlerine takdim etmiş ve onları kendine yakın tutmuştur. Yukarıda zikrettiğimiz ayeti kerimede de beyan buyrulduğu üzere Allah subhanahu ve taala hepsine de cenneti vaat etmiştir. Bununla beraber aralarındaki derece farkı da açıklanmıştır. Müslümanların Allah'a karşı sorumlulukları kitabından alıntı yapılmıştır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Fedakarlıklarına göre insanlara değer vermek, insanları kayırmak olarak algılanmamalıdır. Özellikle günümüzde hizmet alanında yaşanan sıkıntılardan biri budur. Önce olan insanlar İslam'a her şeyleriyle hizmet eden kardeşleri bazı mevkilere getirince o mevkide göze olan kişiler bunu kıskanıyor ve bunu adam kayırma olarak algılayabiliyor. Bu doğru değildir. Herkes Allah'a kulluğu ve İslam'a hizmeti oranında değer görür. İslam için hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey feda etmeden bir yerlere gelmeyi istemek kolaycılıktan başka bir şey değildir. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 37. sayısında yayınlanmıştır.